Rub'ul ibadat 3. kitap e, Kitabı Esrarit tahare yani taharetin sırları bu kitap üç baba ayrılır birinci bab hübsdan yani pislikten yani hakiki pislikten temizlenmeye dairdir ikinci bab hadesten yani hükmü pislikten temizlenmek hakkındadır üçüncü kısım üçüncü bab bedenden çıkan diğer maddelerin temizlenmesine dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime. Ham lütuf kereminden kullarına temizlikle ibadeti emreden batınlarını temizlemek için fazluk kereminden ilahi nur ve lütuflarını gönüllerine akıtan, zahir temizlikleri içinde ince ve akıcı suları yaratan kendilerini temizlik ile kulluğa kabul eden Allah'u Teala'ya mahsustur. Ona hamd ederiz. Salat hidayet nuru ile âlemi aydınlatan peygamberine ve zat ve sıfatları ile temiz olan Ali üzerine olsun. O salat, o salat ki korkunç günde bereketiyle bizi koruyacak ve bütün felaketler ile aramızda perde olacaktır. Bundan sonra deriz ki peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde "Buniyye dinu alennızafeti" Din temizlik esasları üzerine kurulmuştur. Miftahus salati et-tuhur. Namazın anahtarı temizliktir buyurmuştur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Fihi ricalun yuhibbuna en yetahharu vallahu yuhibbul mutahhirin." Ora Küba'da öyle rical vardır ki çok temizlenmeyi severler. Allahu Teala da çok temizlenenleri sever. Tövbe suresi 108. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz de "Et-tuhuru nisful iman." Temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. Yine Allahu Teala يريد الله ليجعل عليكم من خراجين ولكن يريد sizi sıkıntıya koşmak değil ve lakin sizi temizlemek ve üzerinize nimetini tamamlamak istiyor ki şükredesiniz Maide suresi 6. ayet-i kerime bu açık ayet ve hadislerden işin mühim tarafının batın temizliği olduğunu basiret sahipleri anlamışlardır. Çünkü Peygamber Efendimizin temizlik imanın yarısıdır buyurmasından muradı batını harap iken su ile hasıl olan yalnız zahir temizliği olmaktan çok uzaktır. Temizliğin dereceleri Temizliğin 4 derecesi vardır. 1. Hades'ten, hubustan, yani bedeni abdestsizlik ve cenabetlikten, pislik ve kirden temizlemek. 2. Azaları cürüm ve günahtan temizlemek. 3. Kalbi kötü huy ve sevilmeyen adi hasletlerden temizlemek. 4. Sırrını, kalbini Allah'ın gayrısından temizlemektir ki bu peygamberler ve sıddıklar temizliğidir. Her, derecedi, her derecedeki temizlik o mertebede yapılan amelin yarısıdır. Mesela sırrın amelindeki son gaye ilahi azametin sırra tecellisidir. Halbuki Allah Teala'dan başka her şey sırdan göç etmedikçe ilahi marifet hakiki manada sırra hulül edemez. Bu sebepten allah Teala... قُلِ اللّٰهُ fi زَرْحُمْ ف۪ي ''Sen Allah de, sonra bırak onları daldıkları bataklıklarda oynaya dursunlar.'' En'am suresi 91. ayet kelime. ''Zira yek diğerinin zıttı olan hakkı marifet ile masivaya meyil bir gönülde toplanamaz.'' وَمَا جَالَ اللّٰهُ لِرَجُلٌ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِه۪ Allah-u Teala bir insanın göğsünde iki kalp yaratmamıştır. Ahzab suresi 4. ayet cellesi de bunun bir delilidir. Kalbin ameline gelince burada son gaye kalbi şer'i inançlar ve güzel huylar ile bezemektir ki bu da ancak kalbi bunların zıttı olan kötü, sevinmeyen huylar ve bozuk akide ve inançlardan temizlemek ile mümkündür. Bu açıklama ile imanın biri kalbi temizlemek, diğeri de kalbi doldurmak bakımından iki cüz'ü olduğu anlaşılıyor. Kalbi temizlemek ve imanın iki cüz'ünden biri olmuş oluyor ki bu birinci imanın şartıdır. Azaları günahtan temizlemekte bunun amelin iki cüzünden birincisidir. Günahlardan temizlemeyen aza ile ibadet yapılmaz. Buna göre azaları günahtan temizlemek amelin şartı olur. İşte bunlar imanın makamlarıdır ve her makamın da sahibine göre dereceleri vardır. Binaenaleyh merdivenin basamağı gibi alt kademeyi geçmeden üst basamağa çıkılamaz. Kalbini bozuk itikat, inanç ve kötü huylardan temizlemeyip tevhid nuru ve güzel huylar ile doldurmadan sırrını mezmum sıfatlardan, azalarını günahlardan temizlemeyip ibadet ile tezyin etmeden kalp temizliğine geçilemez. İstenen şey ne kadar kıymetli ve değerli olursa o nisbette yolları sarp ve elde edilmesi güç olur. Binaenaleyh bu söylediklerimin de Kuru bir istekle elde edilip kolaylıkla bunlara varılabileceğini sanma. Evet bu mertebeleri ayıramayacak kadar basiretsiz kimseler temizlikte ancak öze nispette kabuk mesabesinde olan son dereceyi yani dış beden temizliğini anlayanlar ve bütün mesaisini taharetine bol sular ile beden ve elbisesini yıkamakla yalnız dış temizliğine hasreder. Vesveteden ve görüş sayıflığından ilk Müslümanların görünüşe bu kadar ehemmiyet, ehemmiyet vermeyip bütün gayretini kalp temizliğine verdiklerinden gafil olduğu için istenen temizliğin yalnız bu dış görünüş olduğunu zannederler. Halbuki en üstün mevki sahip, mevkiye sahip olan Hazreti Ömer Hristiyan'ın bardağıyla abdest almaktan çekinmemiştir. Hatta ilk Müslümanlar Yemeklerden sonra ellerini ayaklarının altına siler. Temizlik için çöğen kullanmazlar. Toprak üzerinde namaz kılar ve yalın ayak gezerlerdi. Böyle tevazu gösterenler de büyüklerden sayılırdı. Taharette yalnız taşlar ile iktifa ederler. Su aramak için yorulmazlardı. Yine Ebu Hureyre ve diğer bazı Eshab-ı Suffe nane kuluşşi vei fe musal. Önu ile bir ana fiyi hasa, sümme,öfri bit Turabi ön kö bir. Bazen büryan kebabı yerken kamet olunurdu. Elimizi küçük taşlara sürer kumlar ile ovar ve hemen tekbir alırdık demiştir. Hazreti Ömer, biz Resulullah zamanında temizlik için çöen otunu dahi bilmezdik. Mendillerimiz de ayaklarımızın tabanıydı. Etli yağlı yemek yediğimiz zaman ayaklarımıza sürerdik demiştir. Bu sözler Hazreti Ömer rivayetiyle bulunamamış i̇bn Mace muhtasar olarak Cabir'den rivayet etmiştir. Denindi ki Resulullah'tan sonra ilk icat edilen dört şeydir. 1- Elek, 2- Çöğen, 3- Sofra Yemek Masası, 4- Doyasıya Yemek. Onların sahabelerin bütün gayretleri batın temizliğiydi. Hatta bazıları nalınlar ile namaz kılmayı eftal kabul etmiştir. Nalınların da pislik olduğunu Cebrail Aleyhisselam'ın haber vermesiyle Peygamber Efendimizin nalınlarını çıkardığını gören sahabede sebebini anlayamadan nalınlarını çıkardıklarında Peygamber Efendimiz nalınlarınızı niçin çıkardınız yani çıkarmayınız buyurmuştur. İbrahim İbni Yezid'den nahai namazında yani cenaze namazında nalın çıkarmayı reddetmek üzere nalınlarını çıkaranlar için bir fakirin bunun alınları alıp gitmesini candan arzu ederim demiştir. İşte dış görünüşte böyle müsahele eder ve çamurlu sokaklarda hem yalın ayak gezer ve hem de oturur. Mescitlerde toprak üzerinde kılarlar. Hayvanlar ile sürülen ve hayvanların kirlettiği buğday ve arpa unundan çekinmeden yerler ve pis yerlerde ana pis yerlerde anadıkları halde at ve deve terinden sakınmazlardı. Onlar hiçbiri necasetin ince meselelerinden sormamış ve üzerinde durmamışlardır. Hususta da şöyle tesahül göstermişlerdir. Şimdi 495 hicri öyle insanlar görüldü ki Ruunette ahmaklığa ve nefislerinin arzularına uymaya nezafet adını vererek dinin esası bu temizliktir dediler. İçleri kendini beğenmek, cehalet, ikiyüzlülük ve nifak hastalıkları ile mü mülevvez olduğu halde zamanlarının çoğunu güveyi süslemek gibi dış düzenine bağladılar. Bu gibi batını, kus batını kusurlarını düzeltmeye çalışmaz ve bu hallerine asla aldırış etmezler. Buna karşılık biri taş ile istinca etse ya yalın ayak yürüse veya yer üzerinde veya cami kenarlarında seccadesiz namaz kılsa veya ayağında mesti terliği olmadan sergiler üzerinde yürüse veya gayrimüslim veya dindar olmayan bir kimsenin bardağından su içse bütün bu ahvalde kıyameti koparır onu reddeder pis herifler ve aralarından çıkarır hatta sofralarına da almazlar bu suretle imandan olan bu mütevazi kıyafet ve hareketlere pislik kendilerinin efsani zinetlerine ve nezafet adını verirler. Bu suretle münkerin mağruf, mağrufun da nasıl münker olduğunu, dinin ve ilmin hakikati oradan kalktığı gibi uygun adabın nasıl kolaylıkla değiştiğini görürsün. Şayet kıyafet ve nezafetlerinde sofiyenin icat ettikleri bu hal yasak ve atalı bir hareket midir dersen, Derim ki bu hususta gerekli izahı yapmadan kati bir hükme varmak doğru olamaz. Ancak şunu demek isterim ki temizlik için bu gibi kaplar, vasıtalar, terlikler, tozlanmamak için güzel örtülen perdeler ve benzeri nezafetler gayelerinden kat'ı nazarla haddi zatında dinen mübah olan şeylerdir. Taşıdıkları gayeler bakımından makbul ve merdut olabilirler.'' Bu gibi temizliklerin hattı zatında mübah olmaları mal sahibi israfa kaçmamak şartıyla ülkünde dilediği gibi tasarruf etmesi bakımındandır. Münker olmasına gelince Peygamber Efendimizin din temizlik üzerine kurulmuştur hadisi. Bu gibi temizliği tevcih edilerek bu temizliğin dinin esası olarak kabul edilmesi ve eskilerin kıyafetlerinde bulunup bu temizliğe dikkat etmeyenlerin tenkit edilmesi veya temizlikten gaye gösteriş olması bakımındandır ki bu vaziyet karşısında riyaya girilmiş olsun. Bu vaziyet karşısında riyaya girilmiş olur. Makbul olmasına gelince, gayenin gösteriş olmayıp hayır olması yani Allahu Teala'nın nimetlerine karşı bir şükür olması bu gibi süsleri terk edenlerin aleyhine de bulunmaması, bunlar ile meşgul olarak namazı ilk vaktinden tehir etmemesi ve bununla meşgul olmakla daha faziletli amel ve benzeri bir iyiliği terk etmemesi bakımın, bakımlarındandır. Bu gibi mahzurlarından biri bulunmazsa hadd-i zatında mübah olan bir nevi, bu nevi temizliğin Allah rızasını talep etmekle ibadet olması da mümkündür. Fakat bu gibi süslerin Allah'a yakınlık olması ancak ibadete karşı tembel davranan kimseler içindir. Çünkü bu gibiler... Ya yatıp uyuyacak veya şunun bunun dedikosunu yapacaklarından bu gibi temizlik ile uğraşmaları daha iyidir. Zira temizlikle uğraşmak Allah ve ibadeti hatırlatır. Bunlar için israf ve inkara kalkışmamak şartıyla bu gibi temizlikle uğraşmakta beis yoktur. İlim ve amel erbabına gelince bunların da en kıymetli sermaye olan ömürlerini ve lüzumundan fazla temizlikle israf etmeleri uygun ve makbul olamaz. Bu gibi temizliğin bazıları hakkında makbul ve diğer bazıları hakkında merdut olmasına şaşmamak lazım. Çünkü iyiler için sevap sayılan Allah'a daha yakın mukarrepler için günah olabilir. İbadette tembel olanların bu gibi temizliği terk ederek kendilerini sahabeye benzettiklerini iddia etmeleri ve temizliğe dikkatlerinden Dolayı bugünkü mutasavvifiyeye hücum etmeleri muvafık düşmez. Zira sahabeye benzemek temizliğin bu kısmını terk etmekle değil, ehemmi mühim üzerinde tercih etmekledir. Nitekim Davud-u e, niçin sakalını taramıyorsun diye sorulduğunda onunla meşgul olunca ibadetimden tembelleşirim diye cevap vermiştir. Bunun için hocalar, talebeler ve abidlerin yıkayıcılar temiz yıkamazlar korkusuyla elbise yıkamak ile meşgul olmalarını münasip görmem. Zira ilk Müslümanlar dep bağlanmış kürk ile namaz kılar ve temizlik bakımından yıkanmış ile dep bağlanmış arasında fark görmezlerdi. Görüp bildikleri pislikten kaçınmakla uzak ihtimallere asla kıymet vermezlerdi. Ancak riya ve zulmün inceliklerini düşünür ve bunlardan korunmanın çarelerini ararlardı. Hatta Susyani Sevri'yi Küfe sokaklarında bir arkadaşıyla gezerken önlerine çıkan muazzam ve süslü bir konağın kapısına arkadaşı bakınca böyle yapma eğer gelen Geçen senin gibi yapmayıp bu binaya bakmasa adamcağız lüzumsuz bu kadar masrafa girmezdi. Böyle hayretle bakmak israfta bu adama yardımcı olmaktır dedi. İşte onlar bütün zekalarını gizli necasitleri aramakla değil aramakta değil kendilerini korumak için bu gibi incelikleri meydana çıkarmakta kullandılar. Hatta bir alim veya abidin temizliğe layıkıyla dikkat edilmez korkusuyla elbisesini yıkamak ile meşgul olmasından temizlikte ihtiyatlı davranan avamdan bir kimseyi bulup elbisesini ona yıkatması daha münasiptir. Çünkü bu gaflete nispetle daha doğru olacağı gibi o kimseyi de nefsi emmareye uymasından alıkoyması bakımından daha hayırlıdır. Zira bu gibi işler ile uğraşan bu anda isyan ile nefsinin peşinden gidemez. Hele bu elbiseyi yıkamakla Allah için alime abide karşı bir sevgi beslerse bu da onun için mak. mak Makbul bir ibadet sayılır. Alimin vakti bu gibi basit işlerle uğraşmaktan daha kıymetli olduğu için vaktini korumuş olur. Avamın da kıymetli zamanı bu gibi işlerle uğraşmak olduğundan onu da değerlendirir ve bu suretle iki tarafın da hayrı çoğalmış olur. Yaptığımız bu temsil ile diğer amelleri faziletlerinin derecelerini bazılarını Bazılarının üzerine takdimdeki hikmeti akıl sahipleri düşünsün. Çünkü ömür sermayesini daha faziletli işlerde harcamak için ince hesaplara girişmek, dünyevi bütün incelikleri aramaya çalışmaktan çok daha ehemmiyetlidir. Taharetin dört derecesini bu mukaddemeyi, Öğrettikten sonra bilmiş ol ki biz bu kitabın baş tarafında dediğimiz gibi temizliğin yalnız dördüncü derecesi olan zahiri temizlikten bahsedeceğiz. Deriz ki dış temizlik üç bapta hülmüla haza edilir. Onlar bir yani a hubstan hakiki pislikten b hadesten hükmü pislikten abdestsizlik ve, ve, ve cenabetlik gibi C. Fuzalatı bedenden, bedenden çıkan fazlalıklar, kesmede temizlenen tırnak, tıraş olmakla veya toz kullanmakla temizlenen koltuk, kasık, sünnet olmak ve benzeri temizlikler temizlenmelidir. 3. Bab Hups'tan yani hakiki pisliklerden temizlenmeye dairdir. Hakiki pisliklerden temizliği düşünmek üç şeyle alakalıdır. Birincisi temizlenip izale edilmesi gereken şeyler. İkincisi temizleyici olan kendisiyle temizlik yapılabilen maddeler. Üçüncüsü temizlemektir. Birincisi temizlenip izale edilmesi gereken şeyler bu da necasettir. Evvela şunu bilmeli ki cisimler cansız, canlı ve canlıların parçaları olmak üzere üçe ayrılır. Cansız varlıkların şarap tan ve sarhoşluk veren maddelerden başka hepsi temizdir canlı varlıklarda da yalnız kelp ile domuzdan ve bunların ikisinden veya birisinden doğa, doğandan başka hepsi temizdir fakat canlılar ölünce beş taneden başka hepsi necis olur onlar da insan balık çekirge elma kurduğu ve diğer gıda maddelerinde hasıl olan kurtlar ile akar kanı olmayan <gülüyor> Sinek ve e, bok böceği gibi şeylerdir. Bunlar suya düşmekle suyu pisleştirmezler. Hayvanatın parçalarına gelince bunlar da ikiye ayrılır. Birincisi canlı hayvandan kesilen parçadır ki bu ölü hükmündedir. Pistir. Yalnız tüy hayvanın ölmesi ve kırkılmasıyla pisleşmez. Fakat kemik ölmekle pisleşir. Hayvanın hükmüne tabidir. Hayvan temiz ise o da temizdir. Pis ise o da pistir. Hanefi mezhebinin görüşü böyledir. Yani kemik için bahsediyor. İkincisi içten, içten çıkan yaşlıktır. Hayvanın içinde toplanıp orada vaziyetini değiştirmeden dışarı çıkan her şey temizdir. Göz yaşı, beden, teri, ağız salyası ve burundan gelen sümük gibi. İçeride toplanıp vaziyetini değiştirdikten sonra dışarı çıkan her şey pistir. Ancak hayvanın maddeyi asliyesi olan meni ve yumurta gibi kusmak, kan, kaz, kazai hacet ve sidik bütün hayvanlarda necistir. At, deve, inek, koyun gibi hayvanlar ile eti yenen kuşların idrar ve tersi eti yenmeyen kuşların ise yalnız tersi hafif necasettir. Bulaştığı ağza veya elbisenin, elbisenin dörtte birinden azına sirayet etmişse affedilir. Meni Hanefi mezhebinde pistir. Yaş iken yıkanması şarttır. Kuru ise ovulmakla yetinmek kafidir. 1. Makat oturarak oturak taş ile temiz sonra necaset etrafa yayılmayacak şekilde tam makatta kalırsa iki ne kadar çok çamurlandın yoksa düştün mü denmeyecek şekilde ve kaçılması mümkün olmayacak derece pislik karışmış olan sokağın toz ve çamuru üç yollardan ayakkabının altına sirayet eden necaset toprak taş ve çim veya çimene sürtüldükten sonra dört son derece ifratak varmayan bit ve pire pisliği beş Besaret yüzde ve bedende çıkan bazı sivilce ve kabarcıklardan çıkan kan ve cerahat. Abdullah bin Ömer böyle bir sivilceyi ezdi, kanı çıktı da abdest tazelemeden namaz kıldı.'' Ekseriyi sızıntı yapan çıban bulaş, bu, bulaşıkları, damar sızıntıları da bu şekildedir. Ancak böyle ekseri olmayan ara sıra insanlarda görülen sivilceler bu hükmün dışındadır. Onların kanaması ile abdest bozulur. Hanefilere göre daima sızıntı yapan çıban da abdesti bozar. Ve bu adama sahibi özür denir. Şu beş pislikte görülen müsahama, müsamaha dış temizlikte temizlikteki ihmalin bir delilidir bu husustaki sair icatlar aslı olmayan vesveseden ibarettir İkincisi temizleyici olan kendisiyle temizlik yapılabilen maddeler Bunlar kuru, donmuş, sert ve sulu olmak üzere ikiye ayrılır. Sert ve donmuş cisimler taş gibi değersiz, temiz ve kuru olmak şartıyla oturalı taş ile olmak suretiyle hafif temizlik yapılabilir. Sulu maddelere gelince, bunlardan yabancı maddelerin karışmasıyla hususiyetini kaybetmeyen safi sudan başka hiçbir bir, hiçbiriyle necaset temizlenmez. Ancak temiz ve safi su şart. Safi su olmak şarttır. Bu Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebidir. İmam-ı Azam görülen pisliği yok eden her sulu madde ile temizlik yapılabilir. Gül suyu ve benzeri gibi der. Ancak bulaşıcı olan süt, zeytinyağı gibi şeyler ile temizlik olmaz. Su pisliğe dokunan sıvının tadı, rengi ve kokusunun bozulması ile pisleşir. Eğer bunlardan hiçbiri bozulmaz ve su iki kulle yani 250 men civarında ki rıt rıtlı Iraki ile 500 rit su eder ki 12 teneke sudur. Olursa pisleşmez zira Peygamber Efendimiz "İze belagal ma'u lem yahmil khabasan." Su iki kulle oldu mu? Yani bir kulle 250 litre desek e, oldu mu yani 500 litre oldu mu pislik taşımaz, pisleşmez buyurmuştur. İmam Şafii Hazretlerine göre az olursa pisleşir. Bu hüküm akmayan durgun sular içindir. Akar suya gelince... Üç vasımının biri necaset ile bozulan akarsu pistir. Ancak pis olan yalnız bu bozulan kısımdır. Necasetin bulaşmadığı veya necasete ulaşmayan yani pisleşmiş suyun önünden ve ardından akan pisleşmiş suyun yetişme, yetişemediği veya ona yetişmeyen kısım ise temizdir. Zira sular parçaları halinde akar. Her bir parça önünü kovala. kova ve arkasından kaşar. Bunun gibi akar su yolundan pislik ve akıyorsa ancak aktığı kısım ile iki kulleden az olursa sağından solundan temas ettiği miktarı pisleşir. Eğer suyun akışı necasetin akışından kuvvetli ise necasetin üst kısmı yani arkada kalan kısmı ne kadar uzaklaşıp çoğalsa da önceki kısmı da pistir. Ancak iki kulle büyüklüğünde bir havuzda toplanınca temizleşir. Necis olan sudan iki kulle bir araya toplanıp temizlendikten sonra bölünerek azaltılırsa da pisleşmez. İşte bu şafii görüşüdür. Candan arzu ederdim ki İmam Şafii'nin mezhebi de İmam Malik'in su ne kadar az olursa olsun üç vasfının birbirini değiştirmedikçe pisteşmez dediği gibi olsaydı. Zira zaruret bunu iktiza, iktiza ediyor. İki kulleyi tayin vesveseyi ortaya koymaktır. Bunun için insanlara bu ağır ve çetin gelmiştir. Ömrüme yemin ederim ki bu zahmet ve meşakkatten başka bir şey değildir. Bunun ağır ve güç bir şey olduğunu deneyen ve düşünenler kolaylıkla anlarlar. Eğer bu iki kulle şart olsaydı o zamanlarda temizlik hususunda en büyük zorluğu Mekke ve Medine halkının çekeceğinde şüphe olacaktır yoktur. Oralarda ne kadar ne büyük göller ne de akarsular vardı. Ta peygamberimizden sahabenin sonuna kadar temizlik hakkında hiçbir dedikodu olmamış ve suyun pislikten nasıl korunacağına dair sual sorulmamıştır. Su kaplarını temizliğe dikkat edemeyen cariye çocukları taşırdı. Hazreti Ömer radıyallahu an Hristiyan kadının ibriğinden abdest almıştır. Ömer'in bu hareketi suyun pisleşmesinde ancak üç vasfından birinin değişmesine dayandığı bir sarahat gibidir. Yoksa Müslümenin ve bardağın pis olması kolaylıkla düşünülebilen Galip bir ihtimaldir. İşte bu izahattan Şafii'nin bu iştihadıyla amel etmenin güç olduğu anlaşılır. Gazali bu davasını 7 delil ile teyit ederek demiştir ki 1- Peygamber ve sahabe asrında suyun temizliğinden sorulması birinci delil. 2- Ömer radıyallahu anh'ın hareketi ikinci delil. 3- Peygamber efendimizin emek suretiyle kediyi kaptan içirmesi. Kedinin fare yediğini ve içeceği başka bir su olmadığını bildiği halde su kaplarını kedilere kapamaması üçüncü delil. 4. İmam Şafii kendisiyle pislik yıkanan suyun üç vasımdan biri değişmezse temiz, değişirse ancak pisleşeceğini tasrih etmesi dördüncü delildir. Çünkü suyun necasetle Suyun necasete uğramasıyla necasetin suya uğraması arasındaki fark nedir? Ve suyun kuvvetle necasete uğraması ondan necaseti kaldırır. Sözünün ve manası vardır. Sözünün ne manası vardır? Halbuki suyun necasete uğraması necasetin suya karışmasına mani değildir. Eğer orada zaruret var dersen burada da aynı zaruret mevcuttur pis elbise bulunan bir kaba temiz suyu dökmekle temiz su bulunan bir kaba pis elbiseleri atmak arasında bir fark yoktur. Bütün bunlar kaplarını ve elbiselerini yıkamaktan muttad olan şeylerdir. 5. Onlar azıcık akan suların etrafında taharet alırlardı. Her ne kadar az da olsa bevil suyunu suyun üç vasından birini bozulmazsa o suyun temiz olmasında şafi mezhebince ihtilaf yoktur. Buna göre durgun su ile akarsu arasındaki fark nedir? Suyun necasetten geçmesi necasetin suya karışmasına mani olmadığı halde necaset üzerinden kuvvetle akıp geçen su pisleşmez. Sözünün manası nedir? Temiz suyun vasfının değişmesiyle kuvvetli akmasından hangisine havalenin daha evla olduğunu bilemedim. Sonra bu kuvvetli akıntının derecesi nedir? Hamamlarda künk borularında akan sulara da şamil midir? Şamil değilse farkı nedir? Eğer şamil ise orada akan, oradan akan sular ile kaplardan bedenlere dökülen sular arasında ne fark var? O da aynı şekilde akıcıdır. Sonra yerinde duran kuru bir necasetten daha ziyade bevül idrar suyu suya karışır. Vasfı değişmişse bile kuru necasete uğrayan bir su pisleşir. Ancak iki kulle halinde bir havuza toplandığı zaman temizliğine hükmedilirse sulu ile kuru pislik arasındaki fark nedir? Halbuki su aynı sudur. İhtilat ile mücaveretten daha şiddetlidir. 6. 6. Delil iki kulle suya 1 ritl 130 dirhem bevl karıştıktan sonra bu su ayrı ayrı iki kapa bölündüğü zaman her ikisi de temiz sayılır. Halbuki az olan bu bevl idrar suyu. Her cüzüne, cüzüne dağılmıştır. Bu suların temizliğine vasfının değişmesini mi yoksa bölündükten sonra kaybolan çokluğun, çokluğunu mu illet göstermek daha evla olduğunu bilemedim. Altıncı illette bu. 7. Öteden beri suları az olmakla hamamlardaki havuzlardan cenabetler de yıkanır. Ellerini ve karınlarını havuza daldırırlar. Bunu bildikleri halde hiç çekinmeden temizlerin bundan abdest almaları da yedinci delildir. İşte bu saydıklarımız bunlara olan şiddetli ihtiyaç ile beraber onların Peygamber Efendimizin Hulugelma'u tahuran la yuneccisuhu Şeyun illa ma gıyırı tuğmeho, örihoh. Su temiz olarak yaratılmıştır. Kokusunu ve tadını değiştirmedikçe onu hiçbir şeyi pisleştiremez. Hadisine itimat ederek ancak suyun vasfının değişmesini nazarı itibara aldılar. Burada bir hakikat vardır. O da her sulu madde kendisine karışan yabancı az maddeye kendi vasfını aldırmasıdır. Mesela tuz gölüne düşen bir köpeğin tuz olmaya inkilap etmesiyle temizliğine hükmolunması gibi çok suya karışan az sirke ve sütte de hüküm böyledir. Ancak suya karışan diğer madde fazla olur. Rengi kokusu veya tadı galip gelirse o zaman suyu kendini, kendi hükmüne alır. Yani bu miktarda süt karışmışsa su süt hükmünü sirke karışmışsa sirke hükmünü alır. Necaseti izale etmesi bakımından kuvvetle akan suda şeriatın işaret ettiği Miyar da budur. Müşkülatın izalesi için itimat edilmeye hepsinden daha layık olan da budur. Bu suretle hadisteki taharetin manası da anlatılmış oldu. O da yabancı maddeye galip olmasıyla onu temizlemesidir. Nitekim iki kulle olduktan sonra temizlendiği ve temizliğiyle hükmedilen bu sale ve kendisiyle herhangi bir şeye yıkanan suda Akan suda ve su kabını kendi kediye eğmekte suyun temiz olması gibi. Bunu şeriatın affettiği şeylerden sanma. Zira öyle olsaydı taş ile yapılan taharetten sonra makat, makatta kalan pislik ile pire ve benzeri haşeratın pisliği gibi necis olup oraya uğrayan suyun da pis olması iktiza ederdi. Halbuki, halbuki ne gusule... Kendisiyle herhangi bir şey yıkanan su ve ne de kendi artığını suya dökmekle su pislenir. Peygamber Efendimizin iki kulle su pisleşmez kelamı. Kapalı ve anlaşılması zordur. Çünkü üç vasfından biri değiştiği zaman ne olursa olsun pisleşmiş oluyor. Şayet peygamberimizin bu sözden muradı vasfı değişmezse pisleşmez demektir denirse o zaman da deriz ki muradı mutat olan necasetin bu gibi sulara düşmesiyle ekseriyette pis olmaz demek istemiştir. Çünkü insanlar küçük su bringitelerinde sularda taharet alır pis kaplarını oraya daldırarak doldururlar. Sonra bu suyun pis olup olmadığını da tereddüt ederler. İşte Peygamber Efendimiz bu hadisiyle iki kulle olan suların bu gibi necasetler ile pisleşmediğini ifade etmek istemiştir. Sonra iki kulle olmadığı zaman suyun pisleşmesine bu hadis ile delil getirmek hadisin lafzına değil mefhumuna dayanır. Yukarıda saydığımız yedi kuvvetli delil karşısında bu hadisin mefhumu muhalifini terk etmek daha ehvendir. Aynı zamanda pislik taşımaz kavlinden anlaşılan tuz gölüne düşen kelvin Tuz olması gibi iki kulli su da pisliği pislik vasfından çıkarır ve su vasfına sokur sokar demektir. Hadiste pislik taşımaz deniyor. Halbuki pislik çok olursa taşır, aklende taşır, hissende taşır. O zaman yine dava aleyhine döner. En doğrusu şafi ve maliki mezheplerine göre bu hadisi mütat olan necasetisi taşımaz diye tevil etmektir. Hülasa necaset hakkında evvelkilerin hal ve gidişlerinden anladığıma istinaden bu esveseyi kandırmak için müsah müsaheleyi tercih ederim. Bunun için taharet hakkındaki ihtilafın meselelerde hep kolaylıkla fetva vermeyi tercih ettim. Üçüncüsü temizleme keyfiyeti beyanındadır. Eğer necaset hükmü olursa yani görülecek cüssesi olmazsa idrar gibi bunu temizlemek bu manada necaset hükmü ve hakiki diye ikiye ayırmak Gazali'nin taksim matıdır. Yoksa bize göre necaset hükmü ve hakiki olarak ikiye ayrılır. Fakat hükmü necaset hades yani abdestsizlik ve cünüplüktür. Hakiki necaset de mer'i ve gayri mer'i olarak ikiye ayrılır. Mer'i olan cüsseli pislik, domuz eti, hayvan ölüsü, kan ve pisliktir. Görülmeyen cüssesiz necaset de idrar ve şarap gibilerdir. Gazali bu kısma hükmüye adını vermiş oluyor. Bunu temizlemek için suyu her cüzüne uğratmak kifayet eder. Bize göre bize göre gayri necaseti her defasında sıkıp damlasını kesmek suretiyle 3 defa yıkamak lazımdır. Kilim, bakır, çanak, çömlek gibi eşyaları temizlek, temizlemek hükmü de aynıdır. Necaset aynı olursa yani görülen bir cisme sahip olursa pislik gibi bunun için sayı yoktur. Aynı Aynını izale edinceye kadar yıkamak lazımdır. Levni ve tutumu ve de izale etmek lazımdır. Yalnız yolu parmaklarıyla didindikten sonra elbiseye boya vurur gibi bir hal alır da çıkmaz bir vaziyette ise bu mafudur maaf Yani affolunmuştur. Fakat kokusunu çıkarmak lazımdır çünkü kokusu kaldığı müddetçe, müddetçe aynısı var demektir. Ancak izalesi 3 gün olan fahiş bir kokuya sahip olursa birkaç defa olmak ve sıkmak rengi çıkarmaktaki yolmak ve didiklemek yerini tutar. Vesveseyi izale için eşyanın aslında temiz olduğu kat'i olarak bilmek lazımdır. Öngörülmeyen ve mevcudiyeti katli olarak bilinmeyen necasette itibar etmeden namaz kılınır, necaseti takdir eden için delil aramaya lüzum gösterilmez.''